Şayet onlara, gökleri ve yeri yaratan kimdir diye soracak olursan, elbette Allah'tır diye cevap vereceklerdir. De ki, elhamdülillah ki müşrikler bile onu inkar edememektedirler. Fakat onların ekserisi, bunun anlamını bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Muhakkak ki Allah, müstagnidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur her türlü övgüye layıktır. Eğer Allah'ın kelimelerini yazmak üzere, dünyadaki bütün ağaçlar kalem olsaydı ve denizlere de yedi deniz daha katılıp, bütün onlar da mürekkep olsaydı, bunlar tükenir, yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Allah öyle aziz, öyle hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin hepinizi yaratmak veya hepinizi öldükten sonra diriltmek, bir tek kişiyi diriltmek gibidir. Allah, semiyedir, basirdir. Her şeyi hakkıyla işitir ve görür. Bilmiyor musun ki, Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü geceye katıyor. Böylece sürelerini uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı hizmete koşmuş, her biri belirlenen bir vâdeye kadar akıp gidiyor. Gerçekten Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah gerçeğin, hakkın ta kendisidir. Müşriklerin ondan başka yalvardıkları tanrılarsa batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok büyüktür. Görmez misiniz ki gemiler Allah'ın lütfu ile denizde yüzüyor? Bu Allah'ın varlığının ve kudretinin bazı delillerini göstermek içindir. Elbette bunda pek sabırlı, çok şükürlü olanlar için ibretler vardır. Denizdeyken onları dağlar gibi dalgalar kapladığında bütün kalpleriyle yalnız Allah'a yalvarırlar. Fakat o onları kurtarıp karaya çıkarınca bir kısmı işi gevşetir, imanla inkar arasında ortada kalır. Bizim ayetlerimizi Gaddar ve nankör olandan başkası inkar etmez. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Öyle bir günden çekinin ki o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez, evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah'ın vadi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın. Allah'ın affına güvendirmesin. Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru da O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır.